954, numaralı konu, Hz. Peygamber'in karşısında titreyen adama söyledikleri, evet, bir kişi Resulullah'a geldiğinde titremeye başladı, bunu gören Hazreti Peygamber, kendini zorlama, ben bir kral, bir diktatör değilim, ben Kureyş'ten, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum, dedi.